bilinç güven güzel der ile bilim ve felsefe sohbetlerim Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, bugün Açık Bilinç'te bir mini dizi yapmaktaydık. Geçen haftadan devam edeceğimiz bir konu bu ve Profesör Halil Bola'yla konuşacağız ama taktiğimi siz yaparsanız seviniriz. E, tabii memnuniyetle bugün ana konumuz COVID ilintili baş ağrısı. Konuğumuz Gazi Üniversitesi'nden e, nörolog ve nörobiyolog Profesör Hayrun İsa Bolay. Hoş geldin Hayrun İsa, merhaba. Hoş bulduk Güven, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk, merhabalar Mer Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi Ömer Bey'in de söylediği gibi bu aslında bir mini dizinin devamı, ikinci programı. İlk programı geçen hafta e, psikiyatrist doktor Muzaffer Kaşar ile yapmıştık ve Uzun Covid ilintili rahatsızlıklardan e, söz etmişti, o konuda yaptığı araştırmalardan bahsetmişti e, Doktor Muzaffer Kaşar. E, malum acı ağrı serisinde e, pek çok konuya temas edince ve o seri daha uzamasın diye böyle e, işte artçı diye e, isimlendirdiğimiz mini serilerle e, devam ediyoruz. Bu da onlardan biri aslında çünkü. Acı ağrı serisinde konuğumuz olan ve baş ağrısı ve migren üzerine konuşan Profesör Betül Baykan bize Profesör Hayrın İsa Bola ile birlikte yaptıkları COVID ilintili baş ağrısı çalışmalarından da söz etmişti. Bu çalışmalar uluslararası alanda da çok ilgi çekmiş durumdalar. Her ne kadar e, Covid salgını eski halinde değil yani hastaneye yatışlar, ölümlerde filan ciddi bir azalma var ama e, işte iki haftada bir Selim Badur'un da anlattığı gibi aslında e, yeniden yükselen bir dalgayla karşı karşıyayız hem dünyada hem Türkiye'de. E, üstelik Covid ile enfekte olup geçirdikten sonra bir takım rahatsızlıklar çekmekte olan insanların sayısı da e, kayda değer e, yerlere ulaşmış durumda. İşte bir kısmı bilişsel e, akıl bulanıklığı, bozukluk, yorgunluk filan gibi e, rahatsızlıklar. Bunlardan geçen hafta bahsettik. Bir de e, yani tek konumuz bu değil ama e, Covid ilintili baş ağrısı diye özel bir baş ağrısı türü var mı diye merak ediyoruz. Bunu da şimdi Hayrı Nisa Bolay ile konuşacağız. Profesör Hayrı Nisa Bolay Gazze Üniversitesi'nde öğretim üyesi, nöroloji ve nörobiyoloji alanlarında araştırma yapıyor. Lisans Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden, doktorası da aynı üniversiteden. Bir sürede Harvard Üniversitesi'nin Tıp Fakültesinde araştırmalar yapmıştı. Biz de ta eski zamanlardan tanışıyoruz, nörofelsefe ile ikimizin de olan ilgisinden dolayı. Ee, şimdi Hayrunisa ben şöyle başlayayım aslında soruya istersen bu Covid ilintili baş ağrısı denen şey Covid öncesi hiç görülmemiş olan e, yet yeni tür bir baş ağrısı mı böyle mi teşhis edildi ve e, semptomları nelerdir işte bizi dinleyenler arasında ah ben de bu da olabilir mi e, diyecek olanlar neye dikkat etmeliler? Ee, teşekkürler şimdi e, tabii ki e, biz bu İlk kendi deneyimlerimden başlayarak biraz anlatmak istiyorum. Çünkü bu bir solunum yolu enfeksiyonu diye bir pandemi başladığında aslında bizim doğrudan bir ilgimizi çekmedi. Kendi hastalıklarımızla, kendi işlerimizle devam ediyorduk ama hepimiz biliriz ki grip olduğunda bir kişi, değil mi? Bir e, herhangi bir işte daha önceki diğer salgınlarda da aklımıza gelebilir. Sinüzit olduğunda baş ağrır. genellikle niye ağrır diye düşünürüz? İşte burun akıyordur, sinüsler tıkanmıştır. Başı ağrımasın ne olsun? Ateşi yükselmiştir, başı ağrır diye düşünüyorduk. E, Covid başladı e, ve bizim gözlemlerimiz şu yöndeydi. Pandemide işte geç, yani 2020'nin Mart ayından sonra, hatta ilk gözlem benim kendim, kendi ailemle değil ilgiliydi. Saatler süren ve çok hızlı, çok renkli bir tablonun içinden geçiyorduk. Evet. Farklı bir baş ağrısıydı bir kere böyle inatçı, ağrı kesicilere yanıt vermeyen ama böyle içinde migren özellikleri de olan ama hiç burun tıkanıklığı yok, hiç grip benzeri özellikler yok. Hani bizim hep bir dogma şeklinde hiç araştırmaya bile tenezzül etmediğimiz şeylerin yokluğunda olan garip bir baş ağrısıydı. O nedenle aslında yepyeni bir baş ağrısı. Ee, ve bunu aramızda paylaştığımızda aslında hastalarımızda da bunu gördüğümüzü fark ettik. Hani bizim çok ilgi çeken çalışmalara ağırlık vermemiz bundan Nisan ayında hemen bu gözlemlerimizi bir de olası mekanizmaları da izah ederek hatta şekillerle falan yayınladık. İki yıl içinde çok fazla atıp aldı. Hala da almaya devam eden bir yayın oldu bu. Ee, bunun içerisindeki bu erken gözlemler hastalarda gördüklerimizdi ve bu tabii ki ilk dalgadaydı. Yani Delta'da da devam etti ama o mikrondan sonra e, bu kadar yoğun, bu kadar şiddetli belirtileri yok. Nedir bu belirtiler? Mesela ilk ya da sadece baş ağrısıyla olabiliyor Covid. Daha önce hiç o şekilde başı ağrımamış kişiler gelebiliyor. Biz biliriz ki mesela migren baş ağrısı, gerilim tepe baş ağrısı kadınlarda daha fazladır. Hayır, bu kez illaki kadın olması gerekmiyor. Hatta kadın erkek arasında olan bir... E, orantısız bir şey vardır, yatkınlık vardır. O oranda da bir değişiklik olduğunu gördük. Hayatında hiç başı ağrımamış bir kişi kalkıp çok şiddetli, iki gündür ağrım var. Bütün ağrı kesicileri alıyorum, bir türlü geçmiyor. Sıkıştırıcı, zonklayıcı gibi diyebiliyor. Işık çok rahatsız edebiliyor. Biz de tabii mesela Avrupa'da olduğu kadar bizim toplumda, hatta çoğu Asya o toplumunda da koku alma o kadar baskın olmadı. Koku almadaki kayıp. Aslında varsa kokuda kayıp, tat almada kayıp bu da çok belirleyici. Yani bunun bir COVID olduğuna yönelik. Ee, bir de tabii garip olan e, mide bağırsak sistemini etkiliyor aynı zamanda. Yani bir hazımsızlık, bir şişkinlik, belki bir diyare. Mesela bu da saatler sürebiliyor. Benim bu bahsettiklerim e, hani ayaktan geçen, hatta PCR'a bile pozitifleşmeden bu işi halledebilen kişilerle ilgiliydi. Sonra tabii biz bunları biraz daha ayrıntılı araştıralım dediğimizde hastane yatışı olan kişilere başvurduk. Özellikle burada bir arkadaşımız yaklaşık 3 ayını hastanede geçirdi. Hiç çıkmadan, nörolog olmasına rağmen. Ve onun deneyimleri, onun elde ettiği gözlemler ve oradaki hastalardan elde edilen serumları çalıştık. Oradan bize yeni olabilecek daha farklı mekanizmalar ve moleküllerin bu işte rol aldığını gösterecek sonuçlara ulaştık. Bu anlamda aslında doğru, yeni bir baş ağrısı, daha önce görmediğimiz bir başarısı ve neden inatçı, ısrarcı bir başarısı var ağrı kesicileri cevap vermiyorun altında da muhtemelen bu moleküllerden birkaçı yatabiliyor. Ama tabii mesela bir elde ettiğiniz sonucu bir sonraki dalgada elde etme şansınız yok çünkü bambaşka bir varyant var. Ee, ama belki daha farklı hastalıklar, daha farklı başarıları için de bize yardımcı olabilecek bunlar. Başarısının e önemi ne diye sorabilirsiniz, değil mi? Yani başarısı neden önemli? Ee, aslında bütün beynin koruyucu zarlarının üzerinde bulunan ne de ilk uyarı sistemi gibi de düşünebiliriz. Migren gibi bir şey düşündüğünüzde tabii ki bu bir beyin hastalığı, genetik faktörleri de var ama herhangi bir enfeksiyon sırasında bir hani dışarıdan maruz kaldığınız bir patojen, bir mikroorganizmanın buradaki sistemi harekete geçirmesi de bir uyarı görevi görüyor. Dediğim gibi COVID'de ilk kez ateşi yükselmeden, burnut tıkanmadan, garip olmadan, sinüzit olmadan hastaların aynı şekilde bir baş ağrısı olduğunu gördük. Bu önemliydi. Yine ilk dalgada şunu da düşündük. Acaba bu virüsün kendisi, bu RNA virüsünün kendisi mi gidip doğrudan baş ağrısı sinirini aktive ediyor? Çünkü bizim birinde baş ağrısı görebilmemiz için trigeminal sinir dediğimiz, trigeminal sinirin bu beyin zararlarının, beyin damarlarının etrafında sonlanmaları var. Bunun ucunda da ağrıya duyarlı sensörler var. Bu algaçları harekete geçiriyor olması lazım. Onun dışında herhangi bir şey ağrıyor, oluşturmaz. E, bu durumda da birkaç hipotez olabilir. Ne olabilir? Patojenin yani virüsün kendisi gidip buraya bağlanıyor olabilir. Zaten o da apayrı çok enteresan bir mekanizmayı gösterdi bize. Bütün vücudumuzda bulunan anjiotensin sistemi denen bir sistemi kullanıyor. Bu sistemin içinde de e, o da enteresan mesela. Anjiyotensin 2 diye bir reseptör var memranda. Bizim vücudumuzda aldığımız işte renin anjiyotensin sistemi tuz, su dengesi, kan basıncı, damarların ne kadar kasılacağı, ne kadar genişleyeceği gibi bir sürü şeyden sorumlu. Ve anjiyotensin 2 diye bir sonuç molekülü var. Bu molekül işte bu biraz önce söylediğim aslında yaş ilerledikçe de gibi, bu kolesterol yükselmesiyle işte damarların aterosklerozuyla ilişkili olabilen bir molekül. Bu molekülü sonlandıran da ACE2 enzimi. Ve buradan daha farklı, daha faydalı olabilecek bütün onun yaptığı yola baskılayan yani engelleyen bir başka sistem harekete geçiliyor. Böyle iki tane kol birbirleriyle denge halindeler. Şöyle de düşünebilirsiniz. Mesela tehdit ne kadar yüksekse bunu durdurmaya yönelik olan bu diğer bacağın da o kadar yükselmesi gerekiyor. Bunu niye anlatıyorum? Mesela çocuklarda niye bu kadar etkili değil de erişkinlerde bu kadar fazla özellikle yüksek tansiyonlu olan, kalp hastalığı olan insanlar niye bu kadar çok etkileniyor değil mi? Mesela bir gripte daha çok bağışıklık sistemi bozuk kişilerin etkilenmesini bekleriz. Covid'de daha çok yüksek tansiyonlu olan, erkek kalp hastalığı olan kişiler daha ağır etkilendi. Ee, virüs gidip, bu ACE2 enzimini kendisine giriş kapısı olarak kullanıyor. Ve bu enzimin hücrenin içine girmesiyle de zararlı etkileri ortadan kaldıracak olan bacak artık hareket edemiyor. Ve diğer bacak daha kontrolsüz bir şekilde aktivitesine başladığında işte damar tıkanıklıklarıydı, tansiyon yüksekliğiydi, e, inflamasyon dediğimiz burada en kritik şeylerden birisi böyle doğal inflamasyon, doğal immün sistemi harekete geçiren bir yola harekete geçiyor. Ve bunların neticesinde ağrı da oluyor Ve o hücrelerden salınan inflamatuar moleküller de etrafa salınıyor. Dolaşıma da salınıyor. Çok büyük ihtimalle de baş ağrısından da kabaca bunlar sorumlu gibi. Biraz önceki şeye dönecek olursak, mesela ağrıyı ortaya çıkaran trigeminal sinirin üzerinde bu acı 2 reseptörünün varlığı çok gösterilebilmiş değil. Hatta burundan girdiği için virüs mesela burunda koku alma ile ilgili olan sinir yani beyin siniri diyelim beynin uzantısı olan bunların da acı reseptörü yok ama acı eki yardımcı dokuda var yardımcı hücrelerde var yardımcı hücrelerin tutunarak ve bu inflamatuar molekülleri ortaya çıkararak aslında bu koku alma ile ilgili kök hücreleri etkiliyor ve buradan da 10 gün sürebilecek ciddi bir koku kaybına yol açabiliyor. Beyne de girebiliyorsa buradan giriyor. Ama gene de mesela çok yoğun yapılmış otopsi çalışmaları var. Virüsün doğrudan varlığını gösteremediler. Özellikle bu uzun süreli etkilerde daha çok bu inflamasyon yani iltihabi süreç üzerinden yaptığı etkiler belirgin görünüyor. Bir diğeri de şu, mesela baş ağrısı en önemli belirtilerin içinde yer alıyor. En erken belirtilerin içinde yer alıyor. İzole tek belirti olabiliyor, COVID'in belirtisi. Ve başlangıçta başarısı varsa şiddetliyse bu o kişinin uzamış COVID'e yakalanma riskine de belirliyor. Uzamış COVID'de de gene başarısı ikinci en önemli belirti. Yani böylelikle biz çok farklı açılardan baktığımızda başarısının burada bize çok e, yol gösterici bir belirti olarak, yol gösterici bir mekanizmaya işaret ettiğine şahitlik ediyoruz diyebilirim. Evet, yani ilk başlarda biz bu Covid enfeksiyonunu hep solunum yolları rahatsızlıklarıyla bir şekilde eşleştirdik. Hmm. Belki en büyük rahatsızlık da orada oluyor ama bu SARS-CoV-2 virüsü aslında enfekte ettiği bedende pek çok başka Kesinlikle. rahatsızlık sebep olabiliyor diye anlıyorum. İşte baş ağrısı da bunlardan bir tanesi galiba. Evet ve e, virüsün kendi etkisinden ziyade etrafta yarattığı bir, bu şey e, inflamatuar e, dengesizlik diyelim yani dengesiz tepki diyelim. Evet. evet. Peki bu baş ağrısı e, bu covid ilintili baş ağrısı sizin üstünde çalıştığınız baş ağrısı e, enfeksiyon sırasında mı yalnızca oluyor yoksa enfeksiyon geçtikten sonra da devam edebiliyor mu? Enfeksiyon sırasında oluyor, ilk zamanlarında oluyor, işte mesela çok uzayıp 15 güne uzayanlar var, bir yaklaşık hasta eğer yatıyorsa bir hafta içinde toparlayanlar var, tabii yoğun bakım koşullarındaki hastaların çok farklı şikayetleri olduğu için onlardan alınan hikaye çok doğru değil yani onu, onu çok karşılaş, yani karşılaştıramıyoruz bunlarla birlikte. Ama daha garibi Covid'i geçirdikten sonra kalıcı hale gelenler. Yani Dördüncü hafta ve altıncı haftada yaklaşık yüzde 40'a yakın, hatta bir seride yüzde 50'lere varan oranda hastaların başarı şikayeti devam ediyor COVID'ten sonra. Bu aylar içinde azalsa da yüzde 20'lerde kalıyor gibi. Dokuzuncu ayda bile yüzde 20 başarı çeken hastalar var. Tabi bu kez mesela uzamış COVID olduğunda ya da akut dönemden sonra başlayan bir başarısı olduğunda bunun nitelikleri birazcık daha değişiyor. Mesela burada kadın hastalarda daha fazla görüyoruz. Özellikle öncesinde migren hastası olan kişiler post covid başarısında daha fazla yaşıyor. Ve bu kez post covid dediğimiz ya da uzamış covid dediğimiz başarısında eee bu bilişsel işlev bozuklukları, anksiyete, depresyon, çok belirgin uyku bozukluğu eşlik ediyor. Belki geçen hafta konuştunuz onları. Yani hani bizim burada gördüğümüz sorunlardan birisi bu ve biz bu baş ağrısı ve eşlik eden diğer bulguları tedavi etmekte çok zorlanıyoruz. Maalesef çok zorlanıyoruz. Çok farklı yöntemleri deneyerek sonuç almaya çalıştığımız, hafifletebildiğimiz ama tamamıyla gideremediğimiz çok fazla hastamız var. Ben bir de şeyi sorabilir miyim? Uzamış COVID dediniz. <gülüyor> yani uzamış COVID'de mesela koku alma duygusunun kaybı. Duyusunun diyeyim ya da bir süre sonra azalıyor ve geçiyor. Hatta 10 gün gibi bir şey de verdiniz. Ama bazı çevremizde gördüğümüz bazı insanlarda 2 seneden beri devam etmekte olan koku kaybı gibi durumlar da var. Bunlara uzamış COVID demek doğru olur mu olmaz mı? Ne diyorsunuz? Yani uzamış COVID'in, bu biraz önce sendrom şeklinde söyledik, o kocaman bir paket. Duygu durumu etkiliyor, uykuyu etkiliyor, baş ağrısı. Özellikle en önemli belirtisi aşırı yorgunluk. Yani enerjileri çok az, günlük işlerini çok zor yapabiliyorlar. Bilişsel yakımı çok fazla. Yani hani isim hatırlayamama, yön bulamama, kişileri karıştırma. Hakikaten günlük işlerini bile zor yapıyorlar. Yani e, ne giyeceğini tahmin edemeyen, bulamayan, karar veremeyen hastalar var o derece. E, koku almayı demin ben akut dönem için bahsettim. Normal yani giden bir kişi işte bir hafta on gün içinde geçiyor. Yani eskiden bildiğimiz gripteki koku alma bozukluğundan birazcık daha farklı diye. Ama maalesef hiç geri dönmeyen hasta gruplarımız var. Hatta onlarla da bir çalışma başlatmıştık. Orada da bayağı uzun bir seri var. Geçenlerde iki öğrenci geldi. Şimdi intern oldular herhalde odama. İkisinin de bir yıldır koku almaları kayıtmış. Ve yani hani daha önce de başvurmamışlar. Çünkü online devam ediyordu dersler. Her şeyimiz düzeldi. Ama sadece koku alma duyumuzda geri dönme olmadı diye geldiler. E, tabii bir yılı geçtikten sonra mesela bunun geri dönme ihtimali de çok az. Bazı şeyler deneniyor. Vaka raporları şeklinde yayınlanıyor camiada ama e, inanın elimizde çok fazla bir şey yok buna yönelik. E, peki yine de e, Covid sırasında mesela baş ağrısı başlamış olan ya da Covid enfeksiyonunu geçirdikten sonra hale, halen Süreye gelmekte olan bir baş ağrısından buzdarip olan birileri her ne kadar bunun kolay bir tedavisi belki olmasa da bilinmese de yine de birilerine başvurmalı sizin gibi insanlara gelmeli değil mi? Çünkü işte hafifletmek mümkün dedin. Tabii yani mesela buradaki en büyük güçlüklerden birisi pandeminin başında tam bir yalan haber yani zaten o pandemi haberlerinizde 85'i tamamiyle şeydi gerçek olmayan şeylere dayanıyordu. Fransa'nın bir bakanı kalkıp ibufrafen dediğimiz ateş düşürecek ve ağrıyı kesecek bir ilacın zararlı olabileceğini söyledi. Ondan sonraki ilk dalgada hiç kimseye biz bu ilacı alacaksınız diyemedik. Yani ağrısı olan bir insanın özellikle şiddetli baş ağrısını parasitamol kesmez. Daha güçlü non-steroidal anti ilaçlara gerek vardır. Bunları kullanmak ve bunun tekrar temizlenmesi uzunca bir süre aldı. Mesela bu gibi ilaçların erken kullanılabilmesi işi çok değiştirebilirdi ama yatan hastalara da verilemedi. İşte parasetomole yanıtsızlara girişimsel yöntemler, e, bloklamalar yapılabilirdi. Bunlardan birisi burunla, burunu, burunla ilişkili olduğu için ilk yıl bu da yasaklandı. Yani yapamadık, hiçbirimiz yapamadık. Burundan bir spenopaletin ganglion blokajı gibi bir şey ama e, büyük oksikta sinir bloğu ile hallolabiliyor. Değilse de intravenöz verilebilecek bazı algolojik yöntemlerde bunlar neticelenebiliyor. Dediğim gibi uzamış COVID, uzamış baş ağrıları olan kişiler hakikaten başvurabilirler. Yani en yakınlarındaki bir algoloji, başarısıyla ilişkili merkezlere bu konuda destek alabilirler. Bir de sizin sistemi sistemiyle ilgili bir şey söylediniz. Yani onu da baş ağrısı gibi etkileyen bir COVID vakalarından bir kısmının da etkileyen olduğunu söylediniz. O, o nasıl seyrediyor? Yani o da aslında genel hastalık belirtileriyle birlikte akut dönemde tabii ben bunu hala şeye dayanarak söylüyorum. İlk yani alfa ve delta varyantına dayanarak söylüyorum ama böyle bir karın ağrısı, DRN, iştahsızlık, ciddi kilo kaybı. Yani diarenin ötesine geçen bir kilo kaybı oluyor hastalarda. O da çok enteresan yani. Çok ani bir şekilde muhtemelen bu stokinlerin salınımı ile ilgili vücutta. Illaki stokin fırtınasına varıp akciğerini tutması gerekmiyor ama bunlar hastalarda gördüğümüz ve yani bu gastrointestinal sistem ve baş da sıklıkla eşlik etti. Özellikle Çin'den gelen birkaç vaka raporunda, seri raporunda bunlar daha belirgin, %30'a varan oranda falan gastrointestinal problemlerle birlikteydi. Peki sizin bu ben de şunu söyleyeyim. Covid ilintili baş ağrısı çalışmanız çok ilgi çekti. Uluslararası alanda da pek çok atıf aldı filan. Tahmin ederim ki bunun da bir neticesi olarak başka insanlar da sizin yaptığınız gibi çalışmalar yapmış olsa gereklerdir kendi ülkelerindeki popülasyonlar üstünde. Böyle bir araya gelen yakınsak aynı sonuca işaret eden Başka çalışmalarda yayınlandı mı son iki sene içinde? Yani şöyle, şimdi bizim buradaki daha üstün olan tarafımız sayı, hasta sayısı az olmakla birlikte doğrudan bir nöroloğun birebir her gün hastayı görüp muayene etmesiyle klinik tanının çok net, çok seçilmiş hastalar üzerinde yapılmış bir çalışmaydı. Ee, Avrupa'dan bir iki merkez var ama onlar mesela hastanenin sistemine giren hastaları, hastanenin sistemindeki kan bulgularıyla değerlendirdiklerinde çok daha yüksek hasta sayısı var ama bu kadar net sonuç elde edebiliyorlar. Mesela biz bu biraz önce bahsettiğim sonuçları elde edebilmek için ağrısı en şiddetli olan grubu aldık. Yani ağrısı 10 üzerinden 7 olanı dahi almadık. 8-9-10 olanları aldık. Ve hiç ağrısı olmayanlarla kıyasladık. Anlatabiliyor muyum? Mesela <gülüyor> haksi takdirdeki aradaki o gri yerdekiler bizim neyi, neyi bulabileceğimizi maskeliyordu. ediyordu. Mesela şimdi bu bulduğumuz moleküller üzerine başka hedefler üzerinde biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan da uluslararası arenada daha çok derlemeler yazabiliyoruz. Çünkü herkesin gözlediği zaman farklı bir zamana ait maalesef. Ee, omikronla başlayan yeni dönemde de çok fazla hastane yatışları olmadığı için bu çalışmalar yapılamıyor. Onların çoğu da anketler üzerinden gerçekleştirilebiliyor ama gene de bütün bu verileri bir araya biriktirip biz buradan ne öğrendik, buradan nereye gidebiliriz diye ee, işte en son yine bütün o ekiple birlikte bir yayın e, kabul aşamasında genel bir derleme oldu. E, bu iki buçuk yılın hatta evet. üç yılın bir derlemesi olacak. Evet. Ee, peki ben bir dipnot olarak söyleyeyim. E, Profesör Hayran Üsa Bula'yın da e, öncülüğünde ve Gazi Üniversitesi'nin de başını çektiği bir e, girişim var. Aslında Ankara'da büyük bir nörobilim e, merkezi kurulması söz konusu bu olduğu zaman bununla ilgili de başka bir program yaparız diye olur, dileyecek olursak çok sevinirim o böyle tabii bütün bu pandemiler ve bir sürü krizin ortasında uğraş uğraşıyoruz <gülüyor> uğraşmaya devam ediyoruz ama Biliyor şimdi sese bu... sese. pardon son bir iki dakikasına geldik onun için ben yine sözü sana bırakmak istiyorum hayırlısa yani Covid salgını geçti diye aslında rahatlamış durumdayız ama enfeksiyon sayıları çok artıyor, yeni bir dalga var gibi gözüküyor falan belki bu kadar rahatlamak da doğru değil. Ee, sen de bu konularda çalışan bir e, nörolog ve algolog olarak e, program biterken e, herkese ne söylemek istersin? Yani aslında hiç kimse, bir kere şu da bir gerçek, daha önce geçiren tekrar tekrar geçiriyor. Yani biz onca aşıları olduk, işte ben beş oldum, etrafındakiler altıncıları oldu. Aşıların da çok fazla yan etkisi var, ona hiç girmedik. Mesela aşının kendisi de benzer şekilde bir ağrıyı ortaya çıkarıyor. Ee, ama e, hakikaten yatkınlığı belirleyen, bu ile birlikte bir tek onu biliyoruz ama onun dışında başka moleküller de var. Geçiren kişinin tekrar tekrar geçirme olasılığı daha yüksek. Özellikle bu son şeyler onu da gösteriyor. Son varyantlar. Ee, o nedenle herhalde bu maske mesafe en kritik şey. Ee, ne yaparsak yapalım o eski hayatımıza şimdilik daha dönemiyoruz. Orada birazcık daha insanların sabretmesi gerekiyor. Ve maalesef eğer Biraz ağır geçirecek olurlarsa ya da işte yaş birazcık daha ki kırkın üstü bile artık ileri gibi daha fazla tepki vermeye yol açabiliyor. Ateşli solunum sıkıntısıydı. Bunların hepsini tekrar görüyoruz bu yeni varyantta da. O nedenle herhalde bunlara dikkat etmek gerekecek. Aşılardan kaçabiliyor ama geçirmeyenlerde bu risk az iken geçirenler tekrar risk altında. Bunu hatırlatmakta yarar var. Evet. evet. Peki istersen böylece de bitirelim. Tamam. Bugün konuğumuz Ankara'dan bağlanıyordu. Gazi Üniversitesi'nden Profesör Hayri Esa Bolay COVID ilintili baş ağrısı üzerine yaptıkları çalışmalardan bahsettik. Çok teşekkür ediyoruz Hayran Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, görüşmek üzere tekrar. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Evet, teşekkür güzel. ederiz. Hoşçakalın. İyi günler.